Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalar'da sizlerle birlikteyiz Evet radyo halandasınız Bir haftalık bir aradan sonra tekrar buluştuk Spor gündemi her zamanki gibi dolu e, Liglerde bu hafta yine e, Çarşamba pazar oynandı oynanacak daha doğrusu geçen haftaya bakacağız öncelikle geçen hafta e, futbol açıkçası önce güneydoğudaki saldırıların daha sonra da depremin e, Van'daki depremin gölgesinde kaldı e, o yüzden kimse e, tam olarak kendini e, maçlara veremedi futbolcuların verdiği demeçlerde de bu kendini gösterdi Kaybedilen puanlar, kazanılmış puanlar ne çok öyle aman aman konuşuldu ne de dediğim gibi insanlar konsantre olabildi. Öncelikle evet geçen haftaki programımız sırasında bu Güneydoğu'daki hali konuşmuştuk ama deprem ondan sonra geldi. Deprem Türkiye'de aslında klişe bir söz oluştu. Deprem değil, ihmal öldürüyor, bina öldürüyor. Evet, bu Van'da bir kez daha maalesef kanıtlandı. Daha kaç kere kanıtlanacak onu da göreceğiz. E, normal şartlarda deprem kuşağında olduğunuzu kabul edip buna göre e, yaşamınızı idame ettirirseniz şu meydana gelen depremde tabir caizse kimsenin burnu kanamayabilirdi. Ama her zaman olduğu gibi devlet, Denetimini yapmıyor. Önüne gelen müteahhitlik yapıyor. E, ve dolayısıyla da bu acı manzaralarla karşı karşıya geliyoruz. Bugün bizler İstanbul depremin bir numaralı hedefi. Ne yapıyoruz? Kaçımız içinde oturduğumuz binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirdik. Kaçımız? E, buna yeltenirseniz e, gidiyorsunuz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir heyet getirtiyorsunuz. Bildiğim kadarıyla 2 bin lira, 3 bin lira bir para ödüyorsunuz. Tabi bunu duyar duymaz muhtemelen birçok kişi vazgeçecektir. Oysaki e, deprem kuşağında olan bir ülkede bu tür durumların özendirilmesi devlet tarafından özendirilmesi gerekiyor. 99'dan beri alınan bir vergi var. Normal şartlarda, normal şartlarda 25-30 milyar lira para toplandı. E, Normal şartlarda Güneydoğu'da bugün Van'da meydana gelen deprem için insanların herhangi bir yardım bulmasına gerek yok. Zaten insanlar yardımda bulunuyorlar. Ama yine de, yine de insanlar biz şu kadar vergi öderiz yıllardır demeye bakmadan bugün ellerini ceplerine de atıyorlar. Ellerinden gelen her şeyi de yapıyorlar. Devletten önce yine insanlar o bölgeye koştu, koşuyor. Devlet ise vergi dolayısıyla topladığı paraları ...alıp bütçe açıklarında kullanıyor. İşte halimiz bu. Söylenecek o kadar çok şey var ki... E, ...hakikaten... ...bir spor programını... ...aşan e, programlar... ...gerekiyor. E, özetle, özetle... ...bu bizim maküs bir halimiz ...değildir. E, eğer toplu konut idaresi... ...Türkiye'nin deprem kuşağında... ...olduğunu unutmayıp... ...lüks konut yerine... E, ...öncelikle... Bu deprem dönüşüm konutlarına odaklansaydı belki bu manzaralarla yine karşılaşmayacaktık. Ama bildiğiniz gibi TOKİ'de bir yandan lüks konut işine giriyor. Bir yandan işte evet fakir fukaranın da oturabileceği konutlar yapıyor ama bence birinci il hedefi TOKİ'nin bundan sonra tamamen deprem kuşağındaki bölgelerdeki e, kentlerin, ilçelerin, köylerin e, dönüşümüne Yardımcı olmak. Yoksa gelip İstanbul'da Romanların yerlerinin edilmesi adı altında yürütülen kentsel dönüşüm değil. Peki futbol sahalarına nasıl yansıdı? Evet maçlar öncesi ve sırasında insanlar depremle duydukları üzüntüyü saygı duruşuyla dile getirdiler. Onun dışında sosyal medyada meydana gelen tartışmalar, bazı televizyonlarda spikerlerin, sonucuların yaptığı densizlikleri hiç anmaya gerek yok. Biz biraz bu tür durumlarda dolu tarafından bakmaya çalışalım. Kısa bir ara, aradan sonra futbolla karşınızdayım. Müzik çok selleri pencereme melek dizi. sularken şarkısı öyle gramofonda Boşuna gider bir... Duvarları maviye boyadım Maviyi çok seversin Tenceremde menekşeler gizli dularken sarpsağır misfen kıramı fonda ıslı şuna you mm -hmm. Birden çıktım viraneden, koşa koşa indim kumsala acı acı. Sığdım sonra yüzümü tırbaçlayan müzgara. Birden çıktım viraneden, koşa koşa indim kumsala Sövdüm sonra Yüzümü kırbaçlayan rüzgara Acı acı sövdüm sonra Yüzümü kırbaçlayan rüzgara Acı acı sövdüm sonra Yüzümü kırbaçlayan rüzgara Hımm why why why why Kenan Başaran paslaşmalar devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayım. Radyo Havan'dasınız. Geçen hafta e, Trabzonspor, Bursa Spor'la beraber kaldı. E, Fenerbahçe kendi sahasında yine puan kaybetti. E, Fenerbahçe, Samsun spora, Spor'la beraber kaldı. 0-0. E, Galatasaray'da Antalya deplasmandan golsüz beraberlikle döndü. Ligin en sıkıcı maçlarından birine imza atarak Böylesine zirveye oynayan takımların puan kaybettiği haftada Beşiktaş Mersin'den 1-0'lı galibiyetle kazançlı dönem takım oldu. Zirveye yeniden yaklaştı. Burada Beşiktaş'a değinmek lazım. Öncelikle Avrupa Ligi'nde Ligi 90 artı 4'te 7 golle adeta yıkıldı. Genel olarak Beşiktaş mücadelesi ile o maçta öne çıktı. Hani bir takım sıkıntıları vardı ama iş, mücadele etmesi, iştahlı oynaması takdire şayandı ve o takımda sadece hata ileride Edu ile oynamasıydı. Dedik ki eğer Edu'lu, Edu'nun yerine Mustafa Pekdemek'le ligdeki ilk maçına çıkarsa o kadroyu koruyarak Beştaş daha iyi bir sonuç alabilir. Ki halde bu Nu dikkate aldı. Mersin'de Edun'un yerine Mustafa Pekdemek'le oyuna başladı. Ve bunun da neticesini gördü. Bir de orta sahaya Veli Kavlak aldı. Veli Kavlak bence çok faydalı oluyor. Yaratıcılığı az olsa bile daha çok şans alması gereken bir oyuncu. İşte Beşiktaş bundan sonra bu daha önce Stoke City ve sonrasında da yenilse de her iki maçta da Moskova'daki kadrosunu 3 aşağı 5 yukarı koruyabilirse bence bu ligde yoluna daha iyi devam edebilir. Daha dirençli bir takım Ernst ve Hilvert'in bu takımda mutlak suretle daha fazla süre alması gerektiği Holosko'nun da aynı şekilde ortaya çıktı. Carlos Carvalhal eğer Beşiktaş'ta nöbetçilikten asli bir unsura geçiş yapmak istiyorsa bence... Vatandaşlarının e, hakim olduğu bir kadrodan ziyade hak edenin oynadığı bir takım oluşmak zorunda. Fenerbahçe lider Fenerbahçe e, Samsung Spor karşısında Aykut Kocaman'da ifadesinde daha değerli toplu bir takım olmasına rağmen e, son vuruşlarda e, istediğini yapamayınca puan kaybetti. E, Fenerbahçe daha önce de Manisaspor'da kendi sahasında bir bir beraber kalarak puan yitirmişti. Yani e, iki Puan kaybında kendi sahasını yaşadı lider. Galatasaray Antalya'da çok sıkıcı bir maç sonunda 0-0'la döndü. Diyebiliriz ki sezonun en kötü maçlarından biriydi. Yine de Fatih Terim burada hakeme yüklenerek işte oyunu çok kestiğini düşün, söyleyerek bir takım tartışmalar yarattı. Geçelim bunu bir kalemde. Trabzon-Bursa spor mücadelesi. Ses sakla öne geçse de Bursa Spor Burak Yılmaz'ın golüne engel olamadığı penaltıdan Burak Yılmaz tek başına gibi gözükse de taşımaya devam ediyor Trabzonspor'u e, Trabzonspor e, tabi Şampiyonlar Ligi'ndeki gidişatına göre de ligdeki e, dengesi olumlu ya da olumsuz e, netleşecek şimdi e, önümüzdeki maça bakmak lazım Sezonun ilk derbisi Perşembe günü yani Yarın oynanacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2005'ten bu yana 2005'in Daha doğrusu 2005-2006 Sezondan bu yana Ligde Fenerbahçe Beşiktaş'a bariz bir üstünlük sağlamış Durumda Çocuklu, gençliği 1980'lerin ikinci yarısından 90'ların 2000'lerin ortasına kadar geçen insanlar Fenerbahçe maçlarına Beşiktaşlar için söylüyorum. Hiçbir şekilde korkarak bakmazlardı. Hani 3'ün 5'in hesabını yaparlardı. Acaba kaç sıfır yeniriz diye düşünürlerdi. Ama son 5-6 yılda Fenerbahçe öyle bir üstünlük kurdu ki o genel üstün genel maç klası, sayısında da galibiyet, muharibiyet e, sayısında da Beşiktaş'ın üstüne geçti. Şimdi bu e, Perşembe oynanacak maç çok kritik. Yani bence Beşiktaş'ta e, Fenerbahçe'nin e, gidişatında iki takımın birbirlerine karşı e, gidişatında bir kırılma yaşanabilir. Yine Fenerbahçe kazanırsa. Beşiktaş büyük bir yara alıyor. Çünkü Fenerbahçe maçları son yıllarda Beşiktaş için ligin hangi haftasında olursa olsun hep bir kırılma maçı oluyor. Sadece bunu Denizli'nin yönetiminde Fenerbahçe yenildikleri halde ayakta kalmayı bildiler. Takmadılar çok fazla. ve O sene son şampiyonluğu aldılar. Onun dışında Beşiktaş hep Fenerbahçe maçlarına takılıyor. Yenilse de yense de genelde yeniliyor. Ve o daha sonraki ligin gidişatını da etkiliyor. E, Fenerbahçe için bu maçın önemi şu. Aykut Kocaman da söyledi. Bu maç bizim için sadece 3 puan maçı değil. Biz kazandığımız her maçta başkanın yönetimin payı olduğunu düşünüyoruz. diyerekten işe gene psikolojik etkenler kattı. Şike soruşturmasına göndermelerde bulunmayı ihmal etmedi. Bu arada bir parantez açalım. Bir takım söylentiler yayılmaya başlandı. İşte iddia odur ki OEF'a Federasyona yine bir mektup yolladı. Fenerbahçe'yi, Mersin İdman Yurdu'nu ve Sivasspor'u düşür, Beşiktaş'ta Trabzonspor'a puan cezası verdi. Bu durumda şampiyon Bursaspor olur, onu hemen söyleyeyim. Tabii bunlar e, yalanlanmış da değil, e, doğrulanmış da değil. E, bir de konuşulan şu ki, şu e, milli maç oynansın, bitsin. Ondan sonra galiba. Bu şike soruşması yeniden alevlenecek, yeniden kızışacak. O da Kasım'ın 15'inden sonra demek oluyor. Evet, son bir ara verelim ve dönüşte programımızı finalle kapatalım. Zaman düşer ellerimden yere Oradan tahta boşa Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya resimler sarır Güneşsizlikten duygular değişir Dostlar dağılır dört bir yana Kendi yollarını Ve sen ben değirmenlere karşı bile bile Bir er yitik savaşçı Akarız dereler gibi denizlere Belki de en güzeli böyle Uçurtma uçar sözlüğümden Geri gelmeyecek bir kuş Yaşanmamış kırıntılar Sadece bir düğün Zaman düşer ellerinden yere Oradan tahta boşa Saatler çalışır izinsiz Hep bir sonraya Ve sen, ben Değirmenlere karşı bile bile Birer yetik savaşçı Akarız dereler gibi En güzeli böyle sen ve ben Değirmenlere karşı bile bile Birer yetik savaşçı Akarız dereler gibi denizlere Belki de en güzeli böyle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 Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Paslaşmaların son bölümündesiniz. Biraz da farklı bir konuya girelim. Tenis. Şu anda İstanbul'da oynanmakta olan bir tenis turnuvası var. Bu dünyanın en iyi 8 kadın tenisçisinin buluştuğu sezonun son turnuvası. WTA Championships diye işte açık Türkçesi de e, sezon sonu turnuva. Prestijli bir turnuva çünkü dediğimiz gibi dünyanın en iyi 8 kadın tenisçisi bir araya geliyor. E, bir numara Wozniaki, işte iki numara Sharapova. E, özellikle tabii ki tenisli haşır neşir olanlar için Sharapova'nın İstanbul'da olması başlı başına bir olay. Açıkla söyleyelim, hem güzelliğiyle, endamıyla, boyuyla, posuyla, hem de tenis oyunuyla insanların ilgisini çekiyor. Tenise ilgisi olmayanlarda Sharapova'yı ekranda görünce illa gayri ihtiyarı şöyle bir bakıyorlar. Bunu kendi etrafımda da çok rahatlıkla gözlemliyorum. Şimdi burada İstanbul'da oynanıyor turnuva. Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor. Spor salonu bunun için değiştirildi. Daha doğrusu zemini vesaire tenis kortuna dönüştürüldü. İlk maçlar e, dün oynandı. Ve Sharapova hayal kırıklığı yarattı. İlk maçında yenildi. E, Wozniaki ise bir numara. Wozniaki ise zorlansa da yendi. E, şöyle tabii bu şampiyonanın e, şöyle bir önemi var. Üç yıl boyunca Türkiye'de oynanacak. E, gelecek sene ve sonraki senede istenirse uzatılabilecek. Bunun Türkiye'de tenise olan ilginin alakanın artması açısından önemli var. Dün maçı izlemeye gelen 5-6 bin kişi, bu arada bu çok önemli bir rakam. Çünkü ilgi alakayı gösteriyor. Zaten biletler daha önceden tüketilmişti. Ama önemli olan gelen seyircinin acaba bir tenis seyircisi olup olmadığına da dikkat çekmek gerekiyordu. Çünkü Dün Radikal'den Onur Salman maçları izledi ve aynı zamanda salondaki ambiyansı da bize bildirdi. Görünen o ki fena sayılmayan bir tenis seyircimiz var. Hatta bu Formula 1 seyircimiz yok diye tartışıyorduk. Formula 1'e göre daha iyi bir tenis seyircimiz var. Bu sporu bilerek bilinçli bir şekilde izliyorlar. Çünkü teniste sahada olup bitene tribünlerin vereceği reaksiyon çok önemlidir. Yerli yer siz alkışlamamak gerekiyor. Sessiz olmak gerekiyor. Sporcuların konsantrasyonu bozmamak gerekiyor vesaire. Hal böyle olunca dün başlayan turnuvadaki seyirci bu anlamda geçer not aldı. Tek şikayetleri şuymuş. Tribünler böyle çok fazla aydınlatılmadığı için insanlar böyle hani sinema seyreder gibi bir havada olduğu için bir rahatsızlık duymuşlar ama buna karşılık e, tenis severler hiç de bu durumdan rahatsız olmamışlar. S oyun alanının aydınlatılmasından e, son derece memnun kalmışlar. Işıklandırmaya e, falan geçer not vermişler. Onun dışında tenisçiler e, İstanbul olmaktan son derece mutlular, memnunlar. Kalite, oyun kalitesi açısından e, işte uzmanlar şunu söylüyor, sezon sonu olduğu için adı üstünde elbette ki e, ...yorgunluklar... ...daha güçlü olan ayakta kalacak... ...bu turnuvada... Ee, ...onu da belirtelim... ...evet... E, ...pastaşmalara da... E, ...bu şekilde noktayı koyalım derken... son aklıma gelen bir... E, ...konu var o da... ...Galatasaray Başkanı Ünal Aysal... ...LIG TV'de bir açıklama yaptı... ...dün bir programa konuktu... Önce şunu söyleyeyim... ...Ünal Aysal'ın tavrı tarzı beni çok... memnun ediyor, farklı bir profil çiziyor... Ee, ...inşallah bize benzemez öyle kalır. Türk spor basınına, Türk spor ortamına benzemez. Çok şeffaf, çok e, içten konuşuyor. İşte benim e, sahada beni ayak kaldıracak futbolcumuz yok diyecek kadar da şeffaf. Bunu eleştirenler de var ama bence çok doğru söylüyor. Hiç eyyam yapmıyor şu ana kadar İnşallah bozulmaz. Kulübün mali yapısını çok şeffaf bir şekilde paylaşıyor... Borcu 330'lardan 300'e düşürdük diyor. Güzel dolar tabii bu. Milyon dolar. Onun dışında şu anda en yönetilen bölümümüz basketbol diyor. Bunu da açık yüreklilikle söylüyor. Fatih Terim gibi bir egonun olduğu yerde ya bizi de futboldan bile daha yönetiyor demesi yani her baba yiğidin harcı değildir diyelim. Ünal Aysal'ı dediğim gibi tebrik ediyorum. Geçmişte bir radyo spikerli deneyim de olmuş. O anlamda meslektaşımız da sayılır. Ee, ama e, başarılı olamamış. Tabi o da daha sonra çok fazla zorlamamış. Zaten böyle bir yapısı da var. Akılcı bir insan. Evet ben Kenan Başaran. pastlaşmalarda sizlerle birlikte oldum. Haftaya tekrar aynı saatte Radyo Havan'da buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.